Bismillahirrahmanirrahim. Furkan Suresi Furkan Suresi de yine Mekki surelerden bir suredir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla 1 ve 2 Alemleri uyarmak üzere kuluna Furkan'ı indiren ne yücedir? O ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiş, mülkte ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş ve bir ölçüyle takdir etmiştir. Furkan, allah Teala şerefli elçisine Kur'an-ı Azim'i indirdiğinden dolayı mukaddes zatını övüyor. Başka bir ayeti i kerimede, Muhakkak o Allah'a ki kuluna dost doğru kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik koymadı kendi katından şiddetli bir baskını haber verme ve salih amel işleyen müminlere güzel bir mükafat olduğunu müjdelemek için. Kuluna furkanı indiren ne yücedir buyurur ki burada eğriyle doğruyu birbirinden ayıran hakla batılı hidayet ile sapıklığı azgınlıkla rüştü helal ile haramı Birbirinden ayran manasında Furkan demiştir Allah subhanahu ve teala. Ne önünde ne de arkasından kendisine batının gelmediğidir. 3- Onu bırakıp da bir şey yaratmayan, üstelik kendileri de yaratılmış olan ve kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyen, öldürmeye ve diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya gücü yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Allah subhanahu ve teala, müşriklerin her şeyin yaratıcısı olan, işlerin dizginliğine ve idaresine sahip olan, dilediği olan ve dilediği olmayan, Allah'ın dışında ilahlar edinmelerindeki bilgisizliklerini haber veriyor. Bütün bunlara rağmen, onlar bir sivrisinek kanadını yaratmaya gücü yetmeyin aksine kendileri yaratılmış olan, kendileri için bir fayda ve zarara sahip olmayan putlara tapılmışlardır. Kendileri hakkında bu durumda olan putlar nasıl olacak da, kendilerine tapınanlar için fayda veya zarara bir fayda sağlamaya veya bir zararı def etmeye malik olacaklardır. Bunu bırakıp da öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya gücü yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Bu işler öldürme, diriltme ve ölümden sonra tekrar canlandırma, onların Allah ile beraber tapındıkları putlara ait değildir. Aksine bütün bunların dönüşü Allah'adır. O Allah ki diriltir ve öldürür. Kıyamet günü ilkleri ve sonlarıyla yaratıkları tekrar canlandıracak olan da olur. Öyleyse ona asla şirk koşmayın buyuruyor. 4, 5 ve 6 Allah'ın küfredenler dediler ki bu Kur'an ancak onun uydurduğu bir yalandır ve ona bu hususta bir başka topluluk yardım etmiştir. Hiç şüphesiz onlar zulüm ve iftira ile geldiler ve dediler ki öncekilerin masallarıdır, başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmaktır. Okunmaktadır. De ki onu göklerde ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz ki o kafurdur, rahim olandır. Kuran'ın uydurma olduğunu söyleyenler, Allahü Teala bilgisiz kafirlerin Kur'an hakkında, bu Kur'an ancak onun uydurduğu bir yalandır. Ve ona bu hususta toplanmasında bir başka topluluk yardım etmiştir demelerindeki beyinsizliklerini haber veriyor. Onlar zanlarında kendilerinin yalancı olduklarını söylediklerinin batıl olduğunu bile bile iftira etmişler ve batıl bir söz söylemişlerdir. Çünkü allah Teala hiç şüphesiz onlar zulüm ve iftira ile geldiler buyurmuştur. Ve dediler ki öncekilerin masallarıdır. Öncekinin kitaplarından alınmıştır. Başkalarına yazdırılıp sabah ve akşam kendisine okunmaktadır. Bu söz yalan, iftira ve boş bir söz olmasıyla birlikte herkes de onun batır olduğunu bilir. Tevatürle ve zarur olarak bilinmektedir ki Allah'ın elçisi Muhammed hiçbir şekilde ne ömrünün başında ve ne de sonunda yazı ile uğraşmış değildir. Doğumundan itibaren Allah kendisini peygamber olarak gönderinceye kadar yaklaşık kırk sene onların arasında gelişip büyümüş, onlar aleyhissalatü vesselamın girdiği çıktığı yerleri, doğruluğunu, iyiliğini, emin oluşunu, yalan, günah ve diğer rezil huylardan uzak oluşunu çok iyi bilmektedirler. O kadar ki onlar küçüklüğünde onun doğruluğunu ve iyiliğini bildikleri için el emin diye isimlendirmek zorunda kalmışlardır. Allah subhanahu ve teala kendisinde ikramda bulunduktan sonra ona karşı düşmanlık bayrağını açmışlar, Her akıllının ondan uzak olduğunu bildiği sözlerle kendisine iftira etmişlerdir. O ne şekilde iftirada bulunacaklarında şaşkınlığa düşmüş, bazen ona sihirbaz, bazen şair, bazen de deli, bazen de yalancı diye iftirada bulunmuşlardır. Allah subhanahu ve teala onların iftirasından bizleri Beri buyursun. Evet, şüphesiz ki o kafur ve rahim olandır ayetinde. Bütün insanlar tövbeye ve Allah'a dönmeye çağrılıyor. Haber veriliyor ki, onun rahmeti geniş, hilmi büyük. Kim ona tövbe ederse tövbesini kabul eder. Yalanları, iftiraları, günahkarlıkları, küfür ve inatları Allah Resulü ve Kur'an hakkında söylediklerine rağmen onları bile tevbeye içinde bulundukları durumdan sıyrılıp İslam'a ve hidayete çağrılmaktadır Allah bizleri mağfiret etsin 7'den 14'e kadar ve dediler ki bu peygambere ne oluyor ki yemek yiyor sokaklarda geziyor onun beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilmeli değil miydi yahut kendisine bir hazine verilmeli veya besleneceği bir bahçe olmalı değil miydi? O zalimler dediler ki, siz büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz. Bir bak, sana nasıl misaller getirip saptılar. Bir daha yol bulamazlar. Dilerse sana, bunlardan daha hayırlı olarak altından ırmaklar akan, cennetler verebilen ve köşkler kurabilen Allah ne yücedir. Fakat onlar, Kıyamet saatini yalanladılar. Biz o saatin geleceğini yalanlayanlara öyle çılgın bir ateş hazırladık ki, bu kendilerine uzak bir yerden gözükünce onun kaynayışını ve uğursusunu duyacaklardır. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun en dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Bugün bir kere yok olmayı değil, birçok kereler yok olmayı isteyin. Allah subhanehu ve teala kafirlerin azgınlık ve inatlarını bir hüccet ve delilleri olmaksızın hakkı yalanlamalarını haber veriyor. Onların söylediklerine sadece bu peygamberine oluyor ki yemek yiyor sözlerini delil getirebilmişlerdir. Diyorlardı ki bizim yediğimiz gibi yiyor. Bizim ihtiyaç duyduğumuz gibi o da ihtiyaç sahibi. Sokakta geziyor ticaret ve kazanç arzusuyla çarşılara gidip geliyor. Ona beraberinde bulunup duyuran bir melek indirilmeli değil mi? Allah katından ona bir melek indirilse, o da şahit olsaydı ya. Nitekim Firavun'da da ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendisine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi demişlerdi. Böylece bunlar da onun söylediklerinin aynısını söylemişler. Zaten kalpleri de birbirine benzemektedir. Bu sebeple onlar, Yahut kendisine bir ilim hazinesi verilmeli de, Ondan harcamalı, Veya onun gittiği yere onunla birlikte giden, Besleneceği bir bahçesi olmalı değil miydi demişlerdi. Bütün bunlar elbette Allah için son derece kolaydır. Fakat bunu terk etmesinde, Hikmet ve en yüce hücret elbette onundur. O zalimler, siz büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz dediler Allah, da Allah Azze ve Celle bir bak sana nasıl misaller getirmişler büyücüdür, büyülenmiştir delidir, yalancıdır şairdir demeleriyle bir bak sana nasıl iftira ediyorlar bütün bunlar elbette batıl sözlerdir evet Allah subhanahu ve teala kardeşlerim Resulunun 40 yaşına kadar hazırlamış ve ona izzet şeref vermiş ve insanların içinde her ne huy vermişse ondaki fıtrat her zaman vasattı. İşte vahye malzemelik yapan bu huyda kendi adlarıyla verdikleri dürüst, emin, güvenilir, korkusuz, cömert bu gibi vasıfların hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onlar vermişti. Ama vahiy gelip de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları bir olan ilaha, şirksiz bir ibadete davet ettiklerinde onlar kendi kendilerini yalanlama yollarına gitmişlerdir. İşte müşriklerin, kafirlerin, münafıkların bu ahlaklarından Allah Subhanı Kuvveti haber veriyor. Yani onlar hem kinci hem birbirinin sözlerini nakleden onlar gibi olan, geçmişteki kafirlerin de bir benzeri olduğunu, yalancı olduklarını, iftiracı olduklarını, hemen sözlerinden caydıklarını, bir adama şöyle deseler, onun zıttına bir hareket gördüğünde, hemen kanaatları değişen, tutucu, bağnaz olduklarını haber veriyor. Allah o algınları, şeytana uyan insanların şerrinden bizleri korusun. 15 ve 16 De ki, bu mu daha hayırlı, yoksa müttakilere vaad olunan ebedi cennet mi? Ki bu onlar için bir mükafat ve son duraktır. Onlar için orada diledikleri her şey var ve temelli kalırlar. Bu Rabbinin yerine getirilmesini istenen bir vaadidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey Muhammed, sana anlatmış olduğumuz yüzleri üzeri cehenneme sürüklenen, kendilerini cehennemin abuz bir övüzde öfke ve uğursu ile karşılayacağı cehennemin dar yerlerine elleri boyunlarına bağlı olarak atılan mücadeleye kurtulmaya içinde bulundukları durumdan kurtulmaya güç yetiştiremeyen şu umutsuzların hali mi yoksa Allah'ı u Teala'nın kendisinden korkan kulları için hazırladığı dünyadaki itaatlarına mükafat olarak yarattığı ve onların varacağı yer kıldığı Allah'ın mutlaki kullarına vaad olan ebediyen cennetlerine daha hayırlı. Onlar için orada diledikleri yiyecek, içecek, yiyecek, meskenler, binitler, manzaralar ve benzerini hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulun işitmediği ve hiç kimsenin hatırına gelmeyen lezzetler vardır. Allah subhanahu ve teala bunları bildiriyor. Allah bizi ikinci kısımdan eylesin. 17'den 19'a kadar, o gün Rabbin onları ve Allah'tan başka saptıklarını bir araya toplar. Ve bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan saptılar der. Onlar da derler ki, tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Ama sen, onlara ve babalarına nimetler verdin de, seni anmayı unuttular. Ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte sizi söylediklerinizde yalancı çıkardılar. Artık üzerinizden azabı çeviremez ve yardım göremezdiniz. Sizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız denir. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü Allah'tan başka melekler ve başkalarına tapınan kâfirlerin bu ibadetleri konusunda nasıl azarlanacaklarını haber veriyor. Ve bir ayeti kerimede de Rabbimiz Sübhanahu ve Teala hatırlayacaksınız. Ey Meryem oğlu İsa sen ne insanlara beni ve ananı Allah'tan başka ilah, iki ilah edinin diye sormuştur. İsa Aleyhisselam tenzih ederim seni. Hak olmayan bir sözü söylemek bana yaraşmaz. Eğer ben onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı da bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Doğrusu görülmeyeni en iyi bilen sensin sen demişti. Maide 116'da. Evet. Allah subhanahu ve teala onların tapındıkları bütün ilahlarla birlikte toplayacak. Ve iki tarafa da soracak. Siz mi sapıttınız? Onlar orada ne yapacak? Hep birbirlerini kötüleyecek hep birbirlerine hakaret diyecekler. İşte bunlar bizi saptırdı. Onlar diyecek bunlar bizi saptırdı. Bunun azabı iki kat. Onlar diyecek bunların azabı iki kat olsun. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. İşte bu inkar edenlerin ve Allah'a şirk koşanların, Allah'tan yüz çevirenlerin kıyametteki serzenişleri. Ve devam ediyor ayet. Sen Onlara ve babalarına nimet verdin. Onların ömürleri uzun oldu da sonunda sen, seni anmayı unuttular. Allah subhanahu ve teala burada da e, yine onların getirmiş olduğu sözlere cevap veriyor. Allah'ın verdiği nimetin onları Allah'ı anmayı unuttuklarını bildiriyor. Halbuki Allah subhanahu ve teala tabi yani, e, işte, Allah subhanahu ve teala onlara diyor Süleyman aleyhisselamı getirir ve Süleyman aleyhisselama verdiği bütün malı ihtişamıyla getirir ve sorar diyor sana verdiğin mal mı çok ona verdiğin mal mı çok o kul der ki diyor ya Rabbi ona verdiğin mal çok işte Süleyman bu kadar mal üzerinde olmasına rağmen Allah'a itaatında hiçbir şeyde geri kalmadı demiştir. İşte onlara burada verdiği cevap da böyledir.